Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amaline. Men yehdihillahu fele mudille ve men yudlil fele ha diye le. Ve eşhedü en la ilaha ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh 51. madde. Buray bin Abdullah bin Ebi Burde. Bukhari ve Müslim işareti var, büyük bir sika, Nesai kuvvetli değil demiş, Zeheb'i böyle aktarıyor. Bureyid bin Abdullah bin Ebi burada, Bin Ebi Musa yani Ebu Musel Eşari radıyallahu anh'ın torununun oğlu oluyor. Kufe'ye nispet edilmiş. Demek ki ye yerleşmiş. Dedesi Ebu Musa el-Şer Hasan el-Basri'den ve atadan rivayette bulunmuş. Kendisinden Süfyan mer yani İbnu Yeyneyle Es-Sevri rivayette bulunmuş. Havs bin kıyas ve İbnü'l-Mübarek. İmamların çoğu sıhha görmüşler. Bazıları zayıfla delalet etmeyecek şekilde eleştirilerde eleştirel ibareler kullanmış. Nesai'nin işte kuvvetli değil sözü gibi. Yine Ahmed bin Hanbel münker rivayetleri var demiş. Münker rivayetleri de bulunur demiş. Ebu Hatim hadisi yazılır fakat çok sağlam değil demiş. Leyse bil metin şeklinde. bunlar bunun dışında da imamlar hep tepsik ifadeleri kullanıyorlar. Netice olarak ee, i̇bn Hacer ve Zehebi'nin de dedikleri gibi bu ravi sıka bir ravidir. Buhar ve Müslim rivayette bulmuşlar zaten. Ee, fakat az sayıda sıkalığına zarar vermeyecek şekilde hata eden bir ravi. i̇bn Hacer şöyle demiş. İmamların hepsi onunla ihticac etmiştir. Ahmet ve başkaları e, mutlak fert hakkında münker rivayetlerde bulunur demiş. Yani İbn söylüyor bunu. Yani Ahmed'in münker rivayetlerde bulunur demesi mutlak fet rivayetleri kastediyor diyor. Yani ıslahi manada münker değil de tek kaldı rivayetler açısından. Evet Zehebi el Mugni'de et-Divan'da el-Keşif'te esrarla Divan'da ve Mugni'de sika demiş. el-Keşif'te saduk demiş. Eee pek çok kimse onu Sika görürler demiş. Lakin Nesay kuvvetli değil dedi demiş ve e, mizanda da tefsik ile amel edileceğine işaret etmiş. Tercih edilen Sika oluşu. 52 Beşir bin Nüheyk Aynı bütün hepsiydi değil mi? Aynı ve H sadece dört Aynı hepsi, herkes ihticac etmiş Beşir bin Nüheyk'le. aynı işareti koymuş. Ebu Üreyr'den rivayet eden birisiymiş bu, bir rabi. Ee, Ebu Hatim, onunla hüccet getirilmez demiş. Onun dışında herkes tefsik etmiş. Hevi böyle naklediyor. Beşir bin Nüheyk, Es-Sedusi, Es-Seluli'de denilmiştir. Künyesi Ebu Şa'sa, Basralı, büyük bir tabi. Cemaat ondan rivayette bulunmuş. Bukhari iki hadisi rivayet etmiş Beşir bin Neyyik'ten. Beşir bin el-Hasasiye ten, Ebu re ten rivayet etmiş. Kendisinden Bereke, Yahya bin Said el-Ensari ve Ebu Miclez rivayette bulunmuşlar. İbne Bihatim babasından nakli, yani Ebu Hatim'den nakli, Yahya bin Said onu terk etmiştir demiş i̇bn Hacer de diyor ki bu yanılgı ve tasifdir. Ebu Hatim'in söylediği şey e, ondan nadır bin Enes rivayet etti. Ebu Micles, Bereke ve Yahya bin Said rivayet etti. Yani doğrusu böyle. E, Bereke kelimesi B harfiyle e, buradaki B'nin noktasını eğer T diye koyarsak Sondaki Tan'ın da noktasını kaldırırsan, terekehu gibi okunur. Böyle bir tasifi işaret ediyor. Yani bu bereke lakaplı kişi de Ebu'l-Velid el-Mücaşi'i. Yani bu kişi ondan rivayette bulunmuş. Yoksa Ebu Hatim'in böyle bir sözü yok. Tasif, yani istinsah hatası sonucu böyle nakledilmiş. Ahmet, İcli, Nesai ve başkaları sık olduğunu belirtmişlerdir. Netice olarak sikadır. Ebu Hatim'in bütün imamların kendisiyle hüccet getirdiği bu ravi hakkında onunla hüccet getirilmez demesine itibar edilmez burada. Özellikle cerhi müfesser olmadığı zaman onun hakkında bir müfesser cerh de yok. Yani cerh yok. Bir tek Ebu Hatim'in bu söz var. O da müfesser değil. Bu sebeple bu kabul edilmez. Zehebi i Mughni'de, El-Kaşkı'dan mizanda Sika oluşunu tercih ediyor. Selam. Aleyküm, salamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm, salam. 53, Beşir bin El-Muhacir, Müslim ve dört sünden sahipleri rivayet etmiş. İkrim eden rivayette bulunmuş. Saduk diyor Zehebi. Ebu Atim, layuh demiş yine bunun hakkında da. ücret olmaz demiş. Darih Kutni de kuvvetli değil demiş. Başka bir şey var mı? Yok Zehebi'nin sözleri bu kadar. Beşir bin Muhacir El, e, el Ganebi Kufeli, tabi, Enes bin Malik Radyalan'ı görmüş. E, cemaat, Bukhar dışında herkes, yani sünnen sahipleri ve Müslim rivayette bulunmuş. Abdullah bin Bureyde'den, Hasan el-Basri'den ve İkrim'e'den rivayette bulunmuş. Demek ki Enes Radyalan'ı gördüğü geldi, ondan rivayette zikredilmiyor. Kendisinden de i̇bn Mübarek, es ve Cafer bin Avn rivayette bulunmuşlar. Tefsik edenler i̇bn Mayin, El-Ecli, Bukhari sadece Tavül Kebir'de Enes'i gördü demiş. Başka bir şey söylememiş. Enes'e de yalanı gördüğünü zikretmiş. Nesai bir defasında onda bir sakınca yok demiş. Leysebi'yi bes demiş. Eleştirenlere gelince Ahmet bin Hanbel, Münkerül Hadis demiş. Rad-i Teber'de Hadis-i ve Yeci'e bil Aceb. Yani tuhaf rivayetleri var demiş yani. Yine şöyle demiş. Kufeli mürciye kelamla itham edilmiş. Yani mürcilikle itham edilmiş. Aleyküm selamünün Tuhay. Ukayli duafasından naklediyor günü de. Tehzibde bu şöyle nakledilmiş Ahmet'in sözü. Mürciun müttehemün mütekellemün fi. Yani eleştirilmiş. Mürciyelik sebebiyle eleştirilmiş. Bu e, Ukhayli'nin sözü. Nesai kuvvetli değil demiş. Bukhari Taril Kebir'de bir hadisini zikretmiş. Onun e, bazı hadislerinde muhalefet var demiş. E, İbn-i Adi diyor ki tabi olunmayan rivayetleri var. Hadisi yazılan kimselerdendir. Eee İmkanefîhi Bağdâdî, o kendisine biraz zayıflık var diyor. Yani kendisinde biraz zayıflık olsa da hadisi yazılır diyor. Rekimselm. İbn İbni İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn İbn yani burada irsali i kıta, irsal onu tedbis olarak iteri yok. Onu görmedi halde rivayette bulundu diyor. Yani bu da işte İbn-i İbba'nın ifadesini Fahidman'ın da kullanımı gösteren ifadelerden biri. ''Yuhdiya kesiran'' çok hata yapardı diyor. Es Zekirya Es-Saci demiş ki, ''Münkerül Hadis'inde, onun katında Saci'ye göre o Münkerül Hadis'miş.'' Ebu Hatim'in de sözünü zaten Zeybe aktarmıştı hüccet getirilmez diye. Netice olarak sadece e, zayıf sayma olarak bir İbn-i İbban'ın sözünü görüyoruz. Enes Radyo Ante'nin rivayette bulunduğu Onu görmedi halde. Çok hata yapardı diyor. E, bu şiddetli teşeddüdünden İbn-i yani cerh konusunda teşeddüt sahibi. E, Enes'i görmediği iddiasına gelince bu hatadır. Çünkü Bukhari gördüğünü zikretmiş. Burada ispat eden, nefiyedenden öncelikli. Zaten Bukhari bu konuda hem tarihin önceliği var hem imameti bakımından. bakımında. Ee, İbn-i İbban Mecruhin'de zikretmemiş. Az önce naklettiklerimizi estikatta söylüyor. Yani bu Burabi estikatta zikrediyor ve bunu söylüyor. Cerhedlenleri de zikretmemiş. O yani hülasa olarak bu ravi Beşir bin Nüheyk hata eden bir abi oldu anlaşılıyor. Tek kaldığı zaman işte mürcelikle itham edilmesi var, suçlanması var, tedlisle suçlanması var. Buradaki tedlisle suçlanması i̇bn İbban'ın sözüne dayalı bu bir şey değil. Yani bu ispatlanmış bir suç değil, tedlis söz konusu değil burada. İbn-i böyle bir itham olduğu için İkinci mertebede zikrediyor. Müderris'in ikinci mertebesinde zikrediyor. Tarifi ehli takdis mi idrisi tarif tarifi ehli takdis. Orada ikinci mertebede zikrediyor. Yani ana aneli etse dahi huccet olan kimselerden zikrediyor. Evet, derhu kutni reisabi khavi demiş. de ''saduk'' diyor yine Zehbi i̇bn İbn Mayin'in Sika dediğini naklediyor. Ee, mizanda İbn-i Mayin ve başkaları Sika demiştir diyor. Elkaşif'te ise Sika kendisinde bir şey var. diyor. Yani tek kaldığı zaman e, muhalefet <gülüyor> edebilir. Ona işaret etmiş. Ebu Hatim'in tam sözü Hadisi yazılır, hüccet getirilmez. Evet. Netice olarak söyleyeceğimiz Hasen mertebesinde rivayetleri olan bir ravi bu. 54, bu da önemli ravilerden birisi. Bakiye bin el-Velid el-Humusi. Müslim ve dört sünnen sahibi rivayette bulunmuşlar. min ev'iyyetil ilim diyor. Yani ilmin kaplarından, darcıklarından birisi diyor Zehebi. Ee, onunla getirilmesi getirilmesinde ihtilaf edilmiştir. Bazıları sikalardan çokça münker rivayette bulunduğu için eleştirmişler yani. Nesai eğer fena derse Ena derse o sıkadır. Yani işitme sigalarını tahsis ederse haddefena, embeena, akberena gibi e, işitme delalet eden kayıtları varsa o zaman sıkadır diyor. Yani müdellis olduğunu söylüyor. Burada Zehebi diyor ki, ben derim ki Müslim şahit olarak ondan rivayet edilmiştir. Yani ihticac etmemiş de şahit getirmiştir. Evet, bu önemli bir ravi. Çünkü ee, çokça rivayet eden ravilerden birisi. Çokça isnatta karşımıza çıkacak bir raviler yani. Dakiye bin el-Velid bin Sa'id Sa'id bu e, yani Sa'id ismi çok çeşitli yazılabilen isimlerden birisi. Sin, Ayn e, Ya ve Dal harfiyle de yazılır. Sat e, satla yazıldığı zaman Sa'at diye yazılır. Burada Sad ile yazılıyor fakat Hemze ile aynı değil. Sa'id dedesinin ismi. El-Humusi. Ebu Yuhmet künyesi Ebu Yuhmet 197 senesinde vefat etmiş. Müslim tek bir hadis rivayet etmiş ondan mutabi olarak, mutabihat için. E, Buhari sahinde istişat etmiş onunla. Şahit getirmiş. Eee ve Edeb'de, Edeb-i Müfret'te ondan rivayette bulunmuş. i̇bn Hacer Hedb-i zikretmemiş. Ee, Muhammed bin Ziyad el-Elhani'den rivayette bulunmuş. Ve Safvan bin Amr'dan ve Hureyiz'den, Hureyiz bin Osman'dan. Kendisinden de İbnül Mübarek, Şube. El-Hammadun, yani Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd. Ee, bir Hammad daha var. Hammad bin Ebi Süleyman mı? O olamaz. Yani tarihin olamaz. Başka bir hammat. Çok hammat var da hangisi acaba? Hammadun diyor. Burada en az üç tane hammat. Hammad bin Zeyd. Hammad bin Selim'e başka hangi hammat var onu bilmiyorum yani. Burada kast edelim. Ve İbn-i Yeyne rivayette bulunmuş. Evet. İmamların bakı hakkında çokça sözleri var. Özetlenecek şekilde ne olur? Bu eğer sikalardan rivayet ederse bakiye bakiye bin evvel dikkat edeceğimiz iki şey var. Birincisi tervisten salametli olmaz. Yani e, işitme sigasını zikretmez. Aleyküm amta. İkincisi rivayet ettiği kişinin sika olmaz. Yani tahtisi belirtse dahi eğer hocası zayıfsa hüccet olmuyor. Şeyh'in ismini verecek ve an ile rivayette bulunacak veya enne gibi yani tedlis lafızlarıyla değil. Ee, bunu yaptığı takdirde o sikadır. Sikalardan rivayette bulunan zaman, zayıflardan rivayette bulunduğu zaman eee zayıfsa onun ismini meşhur olmayan künyesiyle zikretmiş. Yani tedlisi şuyukh dedikleri hem tedlis tesviye, hem tedlis şu yok, onunla itham edilmişler bu. Ee, eğer şeyh-i zayıfsa meşhur olmayan künyesiyle zikredermiş bakayım. Veya tedlis sigalarıyla, e, semaya delalet etmeyen lafızlarla rivayette bulunmuş. Burada bir soru var. Böyle yani şu tedlisi yaptığı halde nasıl şıkasayılıyor diye. Veya sika birisi bunu nasıl yapar? Buna Zehebi şöyle cevap vermiş. Evet. Ebu Lâsen İbn-ül Demiş ki Bakiye zayıflardan tedliste bulunur Ve evet. Yestebiyhü zalik Bunu mübah görürdü. Eğer bu sahihse Doğruysa Adaletini ortadan kaldırır. Evet. Mübah sayıyorsa yani. Evet. Kultü diyor yani bunu aktaran kişi Zehebi evet, vallahi bu ondan sahih olarak gelmiştir. O bunu yapıyordu, yani bunu sayıyordu. Elvelik bin Müslim'den hatta büyüklerden bir cemaatten, yani büyük alimlerden bir topluluktan bu sabit olmuştur. Bu onların bir afeti. Onlardan kaynaklanan bir afet. Lakin bunu iştihad olarak Yapmışlar. Yani yalan kastıyla değil bir iştahat neticesi. Ee, bu onlardan mazur görülen bir şeydir diyor ee, Miza'nın ı itidalde. Zehebi böyle zikrediyor. Bu yüzden bazı imamlar aralarında İbn-i Abdilber'in bulunduğu bazı imamlar ve daha başkaları onunla ihticacı terk etmişler. Ee, senedinde Süleyman bin Muhammed el-Huzayi ve Bakıyye, Bakıyye bin el-Velid'in bulunduğu isnatlar hakkında Ebu Ömer şöyle demiş, yani İbn Abdilber, bu isnatta, bu hadisin isnadında kendileriyle hüccet getirmeyen iki kişi vardır. Birisi Süleyman, öbürü Bakıyye diye cami-i ilimde böyle söylüyor. Evet. Hakim, zeheb El El-Mughni'de e, Hafız İmamlar'dan birisi diyor. Yervî ammendebbe ve derace diyor, yani önüne gelenden rivayette bulunurdu, herkesten rivayette bulunurdu manasında. E, sikaların tuhaf karşıladıkları rivayetler var. Yani çokça rivayet etme sebebiyle, herkesten rivayet etme sebebiyle sıka kimseler onun rivayetlerini e, münker görmüşler. El-Kashif'te Cumhur sıka gördü. Eee sıkalardan takdirde, tddirde Yani sıkalardan rivayet etti takdirde onu sıka görmüşlerdir. Diyor divanda kendisi sıka'dır. Yani bizatihi sıkadır. Lakin tedlis yapar. Yalancı ravilerden tedlis yapar diye uyarı var. Yani hülasa olarak Bakıya bin el bulunduğu bir isnat, an ise veya zayıflardan gelen bir rivayetse ise olmaz. Ama e, tahdisi belirtmiş, işitme kalsını belirtmiş ve sika birinden yapıyorsa o zaman hüccettir. 55 Behz bin Hakim Bu da İsnaflar'da sık karşılaşılan bir ravi, Muaviye bin Hayde radiyallahu torunu, Bez bin Hakim bin Muaviye, e, dört sünden sahibi rivayette bulmuşlar. Meşhur sadık diyor, birçok kimse onun sıka gördü, bazıları da gevşek buldu. i̇bn Adi, onun münker bir hadisini görmedim dedi diyor Zehebi'nin nakilleri bunlar. Evet, Beyz bin Hakim bin Muaviye el Kuşeyri, Ebu Abdilmelik künyesi. Bukhari Buhari sayesinde onunla istişat etmiş, şahit getirmiş. Edebül Müfret'te ve başka eserlerinde Buhari ondan rivayette bulunmuş. Müslim dışında diğerleri de yani sünen sahipleri de ondan rivayette bulunmuşlardır. Babasından, o da dedesinden yoluyla rivayet etmiştir. Yine Zurare bin Ebi Effa radıyallah'tan rivayette bulunmuş. Kendisinden Süfyan, Hammad bin Zeyd, Yahya el kattan Mekki, yani Mekki bin İbrahim ve halk. insanlar rivayette bulunmuşlar. Netice olarak, insanlar onun hakkında ihraaf etmişler. Ee, bazıları sıkar görmüş, bazıları hüccet saymamış. Ee, yani ne için sakınıldığı, yani sebebi bilinmiyor. Bazıları sakınmış ondan rivayet etmekten. Bazılar da sıka görmüş. Zehebi şöyle demiş. Ultu ben derim ki Ma'terakahu alimun kat. Herhangi bir alim onu asla terk etmez. Innema terakkafu fil ihticac bihi. Yani ondan rivayeti hiçbir alim terk etmemiştir. Fakat onunla hüccet getirme konusunda duraklayanlar olmuştur diyor. Muhaddislerin genel uygulaması Bezbin bin Hakim'in rivayetleriyle hüccet getirmek şeklinde e, Hasen derecesindedir Beyz bin Hakim'in hadisleri. Muhakkikler de genellikle böyle değerlendiriyor. de divanda Saduk, Hasenül Hadis demiş. Hadis-i Hasendir. Mughni'de Saduk, kendisine biraz gevşeklik var. Hadisi Hasendir. İbnül Medini, İbn-i ve Nesai Sıka gördüler demiş. Mizanda da işte zikrettiğimiz netice nakledilmiş yani hadi, hadisa sendir saduktur diye başka da bir şey yok 56 Bu Keir veya Bekir bin Amir el Beceli Ebu Davud rivayette bulunmuş Ebu Züra'dan rivayette bulunmuş Zayıf demiş Zehebi. Tuhaf. Müslim kendisiyle istişat olarak rivayette bulunmuş. Öyle diyor. Yani burada sikallığını falan tercih etmediği halde bu kitabı alması yine Zehebi'nin pek tarzı değil ama. Yani kitabın şartı değil. Bu Kerbin Amir Ebu İsmail El Beceli El Kufi. Ebu Züra'dan İbn Amr bin Cerir'den, Kays bin bir Hazım'dan rivayette bulunmuş, kendisinden de Hasan bin Hay, Esevri ve Veki rivayette bulunmuşlar. Netice olarak zayıf, çünkü çoğunluk onu zayıf görmüş ve müfesser olmayan cerre cerre etmişler. Aleyküm Aleykümselam. Yani sebep açıklanmayan, gördüğümüz kadarıyla sebep açıklanmayan bir cerre. Cerh etmişler. Yani sadece zayıf dedikleri biliniyor. Ne sebeple cerh edildi ee, söz konusu değil. Fakat bu cerh kabul edilir. Çünkü imamların çoğunluğu zayıf sayıyorlar. Ebu Zür'a zayıf. Ee, bu ibare, yani an Ebu Zür'ati daifun diye bir ibare var. Bu iki şekilde yorumlanabilir. Ebu Züra'dan de bulunmuştur. Manasına gelir. Ebu Züra'dan bunu zayıf gördüğü. Sıram, sınır. Aleyküm selamlarım. Yani iki manada muhtemel Zehebi'nin bu ibaresi. Zahiri ikisine de muhtemel. Zehebi'nin kendi hükmü olsa gerek bu zayıf hükmü. Sıram. Bu ker Ebu Zuradan rivayette bulunmuştur çünkü. E yine Ebu Zur'an'ın hükmü olması da muhtemel. Çünkü Ebu Züra onun hakkında kuvvetli değil. Hadiste rivayette kuvvetli değil demiş böyle bir sözü var Ebu Zur'an'ın. Yani her iki manaya da muhtemel. Her ikisi de doğru yani. Cehabî divanda zayıf demiş. İbnadi onun münker bir hadisini görmedim demiş. Ee, az rivayette bulunan birisi demiş. Kaşif'te zayıf görüldü diye meçul sigayla zikretmiş. Mughni'de nesai sika değil dedi demiş. İbnadi onu kuvvetli gördü demiş. Yani kuvvetli görmesi de işte Münker görmedim ifadesi bu kadar yani. Tefsir'e dair tek bu ifade var. Ee, mizanda bir hükümde bulunmamış. Burada e, müslimin istişhat istişat e, ettiğini söylüyor. Yani Şabi'nin rivayet ettiği bir hadisi, bunun da rivayet ettiğini. Yani Şabi rivayet etmiş, asıl olan odur. istişad olarak işte bu da rivayet etmiş. Yani bunun zayıflık mertebesinden yükselten hiçbir veri yok elimizde. Bu Keirbin bin Amir Ebu İsmail el Beceli zayıftır yani netice olarak. mutabat ve istişada elverişlidir. Çünkü Müslim istişat etmiş. zayıfla hakkında şiddetli, zayıf olduğunu gösteren de bir veri yok. Mutlak bir ibariyle zayıflenmiş. 57. Bu bin Mismar. Müslim, Nesai ve Tirmizi rivayette bulunmuşlar. i̇bn Ömer'den. Rivayette bulunmuş muhacirin kardeşiymiş. Yani Muacir bin Mismar'ın. Salihül Hadis demiş. İbn-i onu gevşek gördü, lehim buldu demiş Zehebi. Evet. bu Bukeyr bin Mismar, Ez-Zuhri, El-Medeni, Ebu Muhammed, Muacir'in kardeşi. Mevla, Sad bin Ebi Vakkas. Yani Sad bin Ebi Vakkas'ın kölesi. Radıyallahu anh. 153 senesine vefat etmiş. Müslüm onunla hüccet getirmiş. Hakim diyor ki, Müslim iki yerde onunla istişad etti. Ee, Amir bin saattan o da babasından diyerek e, rivayeti varmış. İki hadisini zikrediyor. Bunlar sahih Müslim'de. Bunlardan, bu hadisten bir tanesi Ali radiyallahu anh'ın fazileti hakkında şahit olarak gelmiş, şevahitte zikretmiş. Diğeri şahide olmayan, yani hucet getirdiği bir rivayet demek bununla ihticac etmiş. İbn Ömer'den Amir bin Saad bin Ebi Vakkas'tan rivayette bulunmuş. Kendisinden Ebu Bekir el-Hanefi ve Hatim bin İsmail rivayette bulunmuşlar. Fika görenler İcli ve İbn-i İbban, Nesai Leysebihibes demiş, i̇bn Adi Mustakimul Hadis demiş. Yani rivayeti düzgündür demiş. Eleştirenlere gelince i̇bn İbban'ın burada Ley'in gördüğünü naklediyor da Zeher'i, bu ondan sahih olarak gelmemiş. Bukhari'nin de onun hakkında fihi nazar, yani kendisinde şüphe var dediği naklediyor, bu da sabit olmamış. Neticede bu ravi sikav hüccet bir ravi'dir. Ee, Muni'de Saduk, İbn-i Ban Elbüsti'yi onu leyin gördü demiş. Bunun sabit olmadığını söylemiştik. İbn-i Hazım yine leyin gördü denmiş Muni'de. Ee, Bukhari, onun hakkında fihi nazar dedi diyor. Az önce aktarmıştık, bu da sabit olmamıştır. El-Karşik'te Onda bir şey vardır, yani eleştiri var. Diyor, divanda Saduk, i̇bn leyin gördü diyor. Aktarılanlar bunlar. Buradaki e, ifade, yani i̇bn leyin gördüğü ifadesi Zehebi'nin yanılgısıdır. E, bilakis İbn-i leyin görmemiş, sika görmüştür. E, İbn-i leyin gördüğü, yani zayıf gördüğü mismar başka birisi. Bu Keir bin mismar adında başka bir rabi. O Zühri'den rivayette bulunan birisi. Zühri'den rivayette bulunan başka bir bu bin Mismar. Ve onun hakkında diyor ki, e, bu e, muhacirin kardeşi olan değildir, diyor. O o Mismar, yani o bir bin Mismar Medinel'dir ve sıkadır. Yani bu e, Mecruhinde söylediği, İbn-i bizzat kendi sözü. Yani burada Zehebi'nin açık bir yanılgısı var. Evet, Bukhari'nin sözüne gelince, fihi nazar dediğine dair söze gelince, Bukhari, muhacirin kardeşiyle Zühri'den rivayette bulunan kişi arasında ayrım yapmamış. Birisinde nazar var, yani şüphe var demiş. Yani o diğerini kastediyor Bukhari'de. Tarül Kebir'de bu şekilde yani bu ibare Zühri'den rivayette bulunan diğer bu kerbin misnar'a gider. Bu durumda. Evet, burada bırakalım. 58. maddede kaldık. Bir sonraki giderse inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa entevahtike ve estağfurike ve etubileyke.